Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 61 gün kaldı. Avrupa Komisyonu, uluslararası mavi yüzgeçli Orkinos ticaretinin bir yıl içinde durdurulması için öneri verdi. Komisyon açıklamasında aşırı avlanmanın Orkinos stoklarında neden olduğu zararın kendilerini ciddi biçimde endişelendirdiğini belirtti. Ticaretin yasaklanması için AB üyesi devletler öneri üstünde anlaşmak zorunda. AB Çevre dan Yannes Potoknik, Greenpeace'in yıllardır söylediğini tekrarladı. Mavi yüzgeci Orkinoslar için artık hiç zaman kalmadı. Derhal ticareti yasaklamak dışında hiçbir çaremiz yok. Monakoda AB'ye verdiği öneride Mavi yüzgeci Orkinosların Cytis yani tehlike altındaki türlerin ticaretine dair anlaşmanın nesilleri tükenmek üzere olan türlerin bulunduğu nolu ekine koyulmasını talep etti. Soyu ve zamanı hızla tükenen Mavi yüzgeci Orkinosların için nihayet bir umut ışığı doğdu. Cytis'in yıllık toplantısı Mart ayında gerçekleşecek. Orkinosların kaderi o toplantıya katılacak ülkelerin ellerinde. Peki balinalarda mavi yüz geçti Orkinoslar kadar şanslı olacak mı? Uluslararası Balinacılık Komisyonu'nun başkanı Christian Macchiera'nın verdiği öneri bu soruya kötü bir cevap niteliğinde. Macchiera sınırlı da olsa ticari balinacılığın yeniden başlamasına ve Japonya'nın Antarktika'da balinacılık yapmasına izin verilmesini istedi. Bu talep Avustralya Başbakanı Kevin Rudd'un Japonya'ya yaptığı bilimsel amaçlı balina avcılığını durdurması çağrısına zıt düşüyor. Rudd bu çağrısı kabul edilmezse Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağını belirtmişti. Bakalım balinaların ve gezegenin geleceğini gözeten bir karar verilebilecek mi? Erzurum'da yapılan HES toplantısında Vali Sabahattin Öztürk önce tema temsilcisinin elinden mikrofonu aldı ardından da köylülere ...tehdit anlamı taşıyabilecek sözler söyledi. Öztürk, Erzurum'un Karadeniz bölgesine yakın kesimlerinde... ...dereler üzerine yaptırılacak 100 HES için... ...DSEİ'nin Tortum'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda DSEİ Bölge Müdürü Mustafa Bahadır... ...Erzurum'daki dere ve çayların üzerine 100 HES yaptırılacağını... ...ve bunların yörede yaşayanlar üzerine olumlu etkileri olacağını iddia etti. Vatandaşlar ise akarsular üzerine konulacak HES'ler yüzünden... ...kırmızı benekli doğal alabalıklarla birlikte... Tüm canlıların yok olacağını belirttiler. Toplantıda tema Temail temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu şimdiye kadar 30 kadar HES yapıldığına dikkat çekti. Su kaynaklarının vatandaşın haberi olmadan satıldığına değindi. ÇED raporlarının da 1980'deki su verileri üstünden verildiğinin altını çizdi. Vali Bedirhanoğlu'nun sözünün yeri de kesti. Ardından HES'lerle ilgili olarak buraya gelenlere yardımcı olunuz yoksa canınız yanar dedi. Bu işten zaten canı yanacakların canı yanmış ve yanmaya devam ediyor. Başka kırmızı, benekli alabalık, doğa ana ve yöre halkı olmak üzere. Her gün çok büyük miktarlarda artık gıda boşa gidiyor. Açık radyo programcısı Oya Ayman'ın editörlüğünü yaptığı Gençlik ve Değişim adlı Buğday Derneği yayınına göre Küresel Gıda Bankası AGFN'de bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Üstelik boşa giden gıdanın nedeni yetersiz gıda değil, gıdanın adil olmayan bir şekilde paylaşılması. Ayrıca daha fazla gıdayı güvence altına alarak dünyadaki açlığı azaltmak için çeşitli kuruşlar ile işbirliği içerisinde çalışıyor GFN. Dünyada açlıkla savaşan en büyük özel ağ. Yılda yaklaşık 1.2 milyar kilo gıdayı 32 milyonun üzerindeki insana ulaştırıyor. Günümüzde dünyadaki bin kadar gıda bankası yılda bir buçuk milyar kilonun üzerinde gıda dağıtıyor. Bir gıda bankası ortalama 40 bin insana yardım ediyor. Bu bu insanlardan her birine yaklaşık 34 kilo gıda sağlıyor. Ama sonuçta 852 milyon aç insan arasından ulaşabildikleri insan sayısı 50 milyondan az. Daha fazla gıda bankasına ve Var olanların da ulaşım alanlarının genişletilmesine ihtiyaç var. Türkiye'de de bir gıda bankası var. LÖSEV ile Çocuklar Hastanesi'nde ücretsiz tedavi gören çocuklar için LÖSEV Gıda Bankası gıda bağışı bekliyor. Greenpeace nükleere karşı sesleri bir araya getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Amaç mümkün olduğunca çok radyoaktivisti bir araya getirerek nükleere karşı beraber mücadele etmek. Sosyal ağlarda geleneksel medya kuralları ve kısıtlamaları olmadan insanların birbirleriyle özgürce konuşup etkileşime geçebildiği ve gerçekten büyük değişimler yaratabileceği platformlar. Greenpeace Akdeniz'in Facebook sayfasında 95 binden fazla üye ve nükleer.greenpeace.org sayfasında ise 50 bin radyo aktivist hep beraber bu mücadeleyi veriyor. Greenpeace burada yeni bir Facebook uygulaması da geliştirdi. Artık doğrudan Facebook sayfasından nükleere karşı imza atabilir, arkadaşlarınıza da attırabilirsiniz. Profilinizden kendi nükleer kampanyanızı yürütebilirsiniz. Daha yeşil ve güvenli bir Türkiye için siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Greenpeace Akdeniz Facebook sayfasını ziyaret ederek bu işe Başlayabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 61 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.